Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar, merhabalar Bu hafta stüdyoda ben e, Tek başınayım <gülüyor> Pelin Cengiz olarak Mehveş ve Serkan Bu hafta yoklar programda ama birazdan bir konuğumuz olacak ve aslında Türkiye'de termik santral belasının başına bela olmadığı hiçbir bölge yok. Şimdi o bölgelerden biriyle konuşacağız. Oradaki termik santral mücadelesini konuşacağız. Trakya. Son dönemlerde tekrardan gündeme geldi. İki tane termik santral yapılması. E, gündemde konuşuluyor aslında termik santralla e, geleceği karartılmak istenen bir bölge daha e, desek herhalde e, yeridir. E, şimdi hattımızda Silivri Çevre Derneği'nden e, Ali Korsan ve, e, Bey var. Silivri Çevre Derneği Başkanı hatta sanıyorum kendisi şu anda. Ali Bey günaydın. Günaydın. Ee, hoş geldiniz gelsin. yayınımıza. Çok, Çok teşekkür ederim bize böyle bir zaman ayırdığınız için. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, şimdi isterseniz bu e, termik santral, e, Trakya'da iki tane yapılmak istenen termik santral meselesi ne zaman gündeme gelmişti? E, şu anda onlar ne aşamadalar? E, bununla ilgili hafta sonu da e, bu e, termik santrallara karşı mücadele için bir etkinlik de yapıldı. Ee, birçok etkinlik yaptık yani hı -hı, bir hı -hı. Değil, birden fazla her hafta en az bir hı -hı. iki tane etkinliğimiz var oluyor evet ben... hı -hı. isterseniz hı -hı. projelerle başlayalım daha sonra e, etkinlik olarak neler yapmıştınız onlardan da bahsederiz Şimdi bölgemizde e, 4-5 yıl önce acil kamulaştırma adı altında e, termik santrali yapılacak diye bir genelge yayınlandı hı -hı. resmi gazetede 600 dönüm yer köyde kalmak kalıyor. Evet. 4.850 dönümde Silivri civarında Beyceler, Çayırdere, Sayalar, Alaşlı, <gülüyor> Büyük Çavuşlu sınırları arasında işte 4.850 dönüm yere de e, termik santrenin çöplüğü yapılması planlanıyor. Yani Kül Atık <gülüyor> deposu adı altında. Ve burası 2B orman olarak orman alanlarımız var Tarım evet. alanlarımız var Ve köylünün yaşam alanları hı hı. Buraları çöplük olduğunda Bütün tarım alanlarımız Yok olacak Hayvancılığımız yok olacak Ormanlarımız yok ol yok olacak Yaşam alanlarımız yok olacak Ve buradaki kül depolarıyla Trakya yok olacağını e, Görüyoruz hı hı. Bunun için de gerekli girişimlerde bulunduk İşte köylüleri er er Hemen hemen Haftada 2-3 gün köy köy kahve kahve geceleri geziyoruz ve termik santralin yapılacağı zararları köylülerle konuşuyoruz, onları anlatıyoruz, onların kaygılarını gidermek için görüşmelerde bulunuyoruz. Evet. Bu arada da işte değişik etkinlikler, eylemler, hı hı. E, kuzey ormanları savunması, Don Quijos Spor ile beraber en son yaptığımız bisikletlerle köyleri evet. dolaştık. Çayılara Köyü'nde bir gece kamp yaptık. Tek tek köy, köy köy kahve kahve ev gezdik. Ve insanlar bunlardan çok mutlu oldular. Kendilerine destek verildiği için hı hı. E, İstanbul'dan bir ton e, aktivist grupların hemen hemen haftada bir sefer gelerek burada bu konuları dile getirmeleri Bizim eminle diyor ve güçlü kılıyor evet. eylemlerimizde. Evet. Yerel yönetim büyük destek oluyor Silivri Belediyesi. Alk destekliyor. Karşı çıkan bir kişi yok yapılmasına hı. karşı hı hı. isteyen bir bir tane insan yok. Yani ne siyasi partiler destekliyor, sivil toplum örgütleri destekliyor. Yani büyük bir ilgi var ama. Yasa yapıcılarımız da burayı tarım alanlarımızı Trakya'yı bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Maalesef bir tane Marmaris'ine yapmayı planlıyorlar termik santral. Evet. Bir tane Şarköy e yapmak istiyorlar. Kırklareli'ne yapmak istiyorlar. Saray'a yapmak istiyorlar. Vize'ye yapmak istiyorlar. İğneada'ya var. Evet. Bir nükleer santralden termik evet. santrale arasında gidip geliyorlar. Ve biz bölgemizde aşağı yukarı 7-8 tane termik santrali yapılması planlanıyor Hı -hı. bu son e, 6 ay içerisinde. Evet, Yani eylemlerimiz var Peki bunlar e, mesela e, bahsetmek gerekirse ne aşamadalar özellikle bu vize, saray e, bölgesindekiler sadece e, acele kamulaştırma e, yapıldı ve e, yani bir şekilde işte tarım e, alanları ve orman arazilerinin de içinde bulunduğu bir takım yerler şu anda e, insanların elinden alınmış durumda Orada herhangi bir Daha, faaliyet var yok, mı? Şu anda Hı. alınmadı sadece ne şey yeri ted ted tedbir konuldu. yani e, biz dava açtık. E, Çerkezköy'deki gayrimenkul sahipleri, onlar villalar falan da var işin içinde kalan. Evet. Yani e, orada 128 kişi açtığını hmm. söyle tahmin ediyorum. Silivri'den biz e, 22 tane köylülerle beraber dava açtık. Greenpeace bize özel avukat tahsis etti ücretsiz. Evet. E, Sivil Belediyesi açtı Sivil hmm. Toplum Örgütleri e, Odalar Açtılar dava evet. Dava şu anda e, Yani şey bilmedi Danıştay açtığımız için davayı hmm. e, Sonuçlanmadı Yani Siz acele kamulaştırmaların e, iptali için dava açtınız İptali ve buraları şeydi Yüz binlik planlarda Kirli sanayi yapılamaz diye bir ibare vardı evet. Buranın Bakanlar Kurulu kararıyla kirli sanayi yapılabilir ibaresi kondurdular. Hı hı. Yani şeyi değiştirdiler. Yüz binlik planları değiştiler bakanlar kurulu kararıyla. Evet. Biz e, iki tane dava açtık. İlk önce eski şeyin kaldırılmaması için bir de bu işin iptal edilmesi için açtık. Hı hı hı hı. Eğer bunu şey demezsek insan haklarına kadar gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani Burada Silivri'de İstanbul'un bütün atıkları da Silivri'ye gelmeye planlanıyor. Yani kirli evet. sanayi aslında tabii çıkar. bu bahsettiğiniz konu çok önemli. Çünkü bu yapılacak olan termik santrallar meselesi aslında sadece Silivri'nin ve Trakya bölgesinin sorunu değil. Hemen yanı başında artık sınırları giderek genişlemiş bulunan, işte ortalama artık 15 milyonu belki de geçti nüfusu koskoca bir İstanbul'u aslında çok yakından ilgilendiren bir konu. Yani sadece Trakya'nın sorunu da değil bu yeni yapılacak olan termik santrallar doğrudan aslında İstanbul'un da sorunu. Yani İstanbul'un çeşitli kirlilikleri zaten mevcut ve buna aslında termik santral Larla birlikte bu kirliliği e, Çoğaltacak bir takımda e, Girişimlerde e, bulunuluyor e, Bunda tabi e, o, o noktada bundan da bahsetmek Gerekiyor yani İstanbul'un evet. Hemen yanı başında termik Diyarlar, santrallar Ormanlarımız çok az Buraları çöplüklere dönüştürerek Termik santrallerle kirleterek e, Yani Yok etmemiz hı hı. Cinayettir evet. Yani biz bunu durdurmak için Sürekli mücadele veriyoruz. Hı hı. Yani köylerimizde de duyarlı olduğu için de yani eylemlerimiz çoğu başarılı oluyor. Daha önce aynı alana kimyasal dert araf tesisi yapılacaktı. Hı hı. Yani 3 yıl içerisinde mücadele ettik. Çet toplantısında bütün köylüler ayaklandılar ve çeti iptal ettirdik ve evet. yaptırmadık. Evet, başarılı oldunuz. Başarılı olduk hı hı hı. Ondan evet. sonra bir de Çivanta fabrikası yapılacaktı ee, Büyük sinekti köyüne hı hı. Seçim üzeriydi Bütün köylülerle Çet işte toplantısını günü dedik Bütün milletvekili adaylarını Buraya davet ediyorum Gelmeyenleri işte Bu konuyu istedikleri için Kınıyoruz falan gibilerden hı hı. konuştuk AK Parti milletvekilleri Çet toplantısını geri çektirdiler hı. Yani Mücadeler sonuç öğrenen bir ton eylemlerimiz var. Evet. Ama bu artık büyük bir tehlike olduğunu görüyorum. Hı hı. Bir de kaygılarım Almanya %100 yüz ve bir şey geçiyor 2022'ye kadar. Nükleer santrallerini kapatıp atıkların atılması için santral başına 1 milyar euro ile 3 milyar euro arası bir para ayırdı. 170 milyar bütçelerinde para var. 6 yıl içinde bu parayı dağıtacaklar. Benim kaygılarım oradaki fabrikalarına sökülerek buralara atıklarıyla beraber gelmesinden endişe etmekteyim çöplü alanlarına. Böyle aldığınız bir duyum mu var yoksa yani tahmin İ olarak mı söylüyorsunuz? Yok. Enerji Net'te bir yazı yayınlandı. 2016'nın 12. ayın 16'sında. Hı hı. Şöyle diyor, Almanya tüm nükleer santrallerini kapatıyor. Santrallerinin e, sökülüp ve atıklarının alınması karşılığında santral başına 1 milyar euro ile 3 milyar euro arası bir bedel ödeyecek. Evet. Benim de kaygılarım burası daha önce bir taraf tesisi olduğu için Alman hmm. firması yapacaktı bu bir taraf tesisinde. Transom diye bir firma. Evet. Biz bu Olaydan kaygı, kaygı duymaya başladım yani. Hmm, hmm, anladım. Peki bir ara verelim. Aradan sonra aslında tabii Trakya'nın e, çevre sorunları sadece termik santralda sınırlı değil. Özellikle tarım arazileriyle yani. ilgili, taş ocaklarıyla ilgili, başka bir takım sanayi sonra kirlilikleriyle Ergen ilgili. Var. 1400 tane fabrikanın Ergenle ergenleğine akıyor. Evet. İşte, ara verelim. Aradan sonra bu diğer kirlilik meselelerini e, konuşalım teşekkür ederim tamam I'm always thinking about the day that I can run away Baby since I met you I found a place to stay It wasn't easy, I was heartbroken from start Yes Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programındayız. Bir ara vermiştik. Arada "Drive Me Wild çaldık Alexia Koli'den. Ee, Trakya'ya yapılmak istenen kömürlü termik santrallardan e, bahsediyoruz. Hafta sonu Kuzey Ormanları Savunması ve Don Quixote Bisiklet Kolektifinin Trakya'da ölüm bacaları istemiyoruz diyerek yaptıkları bir eylem e, gerçekleşti. Ve pedalladılar e, ve orada köylülerle bir araya geldiler. Aslında e, genel olarak Trakya halkı bu termik santralları istemiyor ve mücadeleye topyekün e, katılıyorlar. Aslında bu da çevre mücadelesi açısından olumlu bir şey. E, dileyelim ki bu termik santralların yapılmasından da hızla vazgeçilsin. Şimdi bu konuyu Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali korsan ile konuşuyoruz Ali Bey hattımızda. Ama demin ara vermeden önce ee, söyledik. Trakya'nın e, sorunu sadece termik santrallar meselesi değil. Öteden beri gelen e, tarım arazileri e, üzerindeki belki e, ne diyelim e, yapılaşma baskısı imara açılma e, baskısı ve taş ocakları meselesi e, özellikle e, ön plana çıkıyor ve tabii ki sanayi e, atıklarından e, doğan çok ciddi kirlilikler e, yaşadı geçmişte. E, özellikle Ergene havzasında yaşanan kirlilik boyutları çok ciddi şeylere erişti. Evet Ali Bey, kaldığımız yerden devam edelim. Trakya'nın, ben tabii çok kısaca özet yapmaya çalıştım ama... ...biraz bahsederseniz nelerle başka mücadele ediyorsunuz? Ali Bey hattımızdan düştü sanıyorum... E, tekrardan e, Bağlayacağız kendisini e, O arada e, Devam edelim Aslında e, konuşmaya Tabi Trakya'da e, dedik e, Taş ocakları, kömür ocakları e, Bunlar Yıllar içerisinde Trakya'da çok ciddi Anlamda e, tarım alanları Üzerinde bir e, baskı oluşturdu e, Ve Ali Bey hatta tamam. galiba tekrar değil mi? Evet hatta yın Tamam siz, siz, siz kendi radyonuzun sesini kısabilir misiniz acaba? Evet. Yayına karışıyor çünkü. Evet ben Trakya'daki bu termik santral meselesini aslında yeni yeni konuşuyoruz ama Trakya'nın mevcut başka bir takım sorunları var. Özellikle bu taş ocakçılığı, kömür ocakçılığı, ee, sanayi kirliliği biraz. Bunlarda bu alanlardaki mücadelelerde neler yapıyorsunuz? Biraz onları konuşalım. Yıllardır şeylerle uğraşıyoruz Kum ocakları evet. Şimdi bir de taş ocakları çıktı Danamandıra köyünde Beş tane taş ocağı açıldı ve Bu taş kamyonları sürekli Köylileri rahatsız ediyor Köy, köy işlerinden geçmelerinden Dinamit patlatmalarından hı hı. İşte e, Cumartesi günkü toplantımızda Don Kişot Kulübü Kuzey Ormanları ile beraber Danamandıra köyünde Ev gezdik işte Atiç ablamız var orada hı hı. değişik yerlere girişimlerde bulundu yani bütün bakanlıklara, il çevre müdürlüklerine büyük şehre kaymakamla il çevre bakanlığı ama sonuç alınamadı ve bu mücadelemiz hala devam ediyor köylülerin dinamitlerden dolayı duvarları çatladı. Yani toz toprak içinde köylü. Evet. Yani ne camlarını açabiliyorlar. Hmm. Şehir köylerin ortasından her gün en az yani binlerce kamyon geçiyor desek abartmıyoruz evet, yani. Evet doğru doğru evet böyle yani, ciddi bir aslında hafriyat kamyonu sorunu da var Türkiye'de evet. çevre mücadelesi yürütenleri. Atiç ablamız ev ev gezmiş. 160, 170 tane köylü kadını örgütledim diyor. Hepimizin yolları keseceğiz diyor artık diyor. Yani hı hı. Bu, bir dayandı diyorlar. Evet. Erkekler kahvede oturduğu için biraz erkeklerden şeyler zerre işte bulmuyorlar <gülüyor> şikayetçiler Evet. Evet. Ama, evet. E, biz gittiğimizde işte kendilerine görüştüğümüzde bu konunun güç arkalarında olduğumuzu gördüklerinde. Daha şey oldular böyle yani hı hı, kararlı evet. olduklarını görmeye başladı. Evet. Peki. Sonra bir de evet, aynı buyurun. köyde e, Danavandıra gölleri var. Burası birinci, ikinci, üçüncü derecesi talanıydı. Biz bunu üç yılda mücadeleyle geri almıştık. Köylüler buradan e, eskiden sazlarını kesiyorlarmış, çatılarını yapıyorlarmış. Burayı yecirimi silermişler yıllarca. Sonra milli park yaptırdık. Esenyurt Belediyesi milli parklardan burasını kiralayarak piknik alanı yaptı hmm. ve milli parklara çivi çakılamaz deniyordu. Asfalt yaptılar içine, evet. elektrik döşediler, betonarme binalar yaptılar. Ben bunları gerekli kurumlara şikayet etmeme rağmen hala bir netice alamadım. Hmm. Yani sit alanı olan yere çivi çakılamaz e, olmasına rağmen sulak alanların Ramsar Sözleşmesine göre iptali edilemez, zarar verilemez olmasına rağmen yetkililer bu konuda duyarsız kalıyorlar. Ben buradan sesimi duyurdu duyurduğumuz için çok mutluyum sizler. Açık radyoda. Evet. Sağ olun. Bir de Silivri'nin içerisinde en büyük kanayan yara bolca Derisi var. Hı hı. 32 tarihi köprümüz var. Burası 2007'den beri Restora edilip işte dere yapılması planlanıyor ama bir ne ekmesi her gün müteahhitler terk ediyor, bırakıyor. Böyle hmm. mezbelilik bir vaziyette kalmış vaziyette. Evet. Ondan sonra Ergen'in eğrimizi söylemiştik zaten. Evet Ergene, ergenede aslında bir dönem çok konuştuk ama son durumu bilmiyoruz. Nedir şu anda Ergene'deki Ergen'e kirlilik durumu? Hı -hı. Dereyin deşarj altında. Ergenin irinin bir kısmını Marmara Denizi'ne deşarj ediyorlar. Yani yaptıkları şey eee ergenin Marmara'ya basıyorlar. Yani Marmara'yı bok çukuruna dönüştüreceklerini dönüştürüyorlar. Ve Marmara'nın dibinde balıkçıların söylemesine göre 4-5 metre kaykay oluştuğu söyleniyor. Yani hmm. e, Alçık diyor arkadaşlar evet. balıkçıların söylemesi gibi. Bir tabaka yani, oluştu yani orada evet, kat kat. Kaykay tabakası oluşmuş derinlerde. Evet. Yani biz kendi kendimize her şeyimizi yok ediyoruz yani. Evet çok doğru. Evet. Bir e, de şunu söylemek hı. istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin e, kirli sanayileri şehir dışına at, atmayı planladığından dolayı Silivri tarım alanları Kirli sanayilere peşkeş çekilmek yemek istenmekte ve hmm. buraları e, bu yatırımcılar için yani cazibe merkezi gibi geliyor. Hmm. Ben bunların Silivri'ye gelmesini istemiyorum. Silivri evet. halkı da istemiyor. Tarım alanlarımızın kirli sanayilere peşkeş çekilmesine karşıyız. Bunları durdurmak için de mücadelemizle de, devam ediyoruz. Evet. Etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda yerel yönetimde bu tip kurumların gelmesi için gelmemesi için e, direniyor ama ne kadar direnecek bilemiyorum yani. Peki bununla ilgili şu anda bir çalışma var mı bu sanayi tesislerinin kaydırılması meselesiyle ilgili? Silivri'de bir içine kooperatif var. kurulmuş. Hı hı. Maslak Sanayi Kooperatifi diye Maskop. Evet. Ve işte 2000-3000 dönüm alanı bir sanayi sitesi yapılacağını ifade hmm. ediyorlar yönetici, kooperatif yöneticileri. Hatta şey diyorlar biz güneş enerjisi kullanacağız. Ee, çatılarımız güneş panellerinden yapacağız. Biz yenile bir enerji kullandığımız için çevreci bir e, şey kuru gibilerden hmm. Ama gelip tarım daha. arazilerinin üstüne yapacaklar bu. Tabii. Yeni şeyleri. tarım arazilerinden 2000 dönüm yeri beton ile kaplayarak tarım alanları yok olacak. Evet. Ee, topraklarımız bir metre toprağın bin yılda oluştuğunu düşünürsek artık evet. düşünün işte siz. Çok ciddi bir başka aslında termik santralın yanı sıra başka büyük bir riskle daha karşı karşıya aslında Ondan Trakya bölgesi. I, Buradan da bunu anlamış oluyoruz. Evet. sitesini. Hı hı. Yani, evet Trakya'nın sorunları daha... bir değil birden çok daha fazla. Ee, evet programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyorken toparlayalım. Ee, size de mücadelelerinizde başarılar dileyelim Bundan sonra yani günlerde şöyle, de. Yani şöyle biz Trakya'ya, Silivri'ye, Türkiye'ye ölüm bacaları istemiyoruz. Evet. Yaptırmayacağız. Mücadelemiz devam edecek. Bütün aktivistlerimizden beraber biz bu konuda kararlıyız. Ne seviyoruz. Topraklarımızı koruyacağız. Ormanlarımızı koruyacağız yaşam alanlarımızı yok edilmemesi için elimizden gelen bütün mücadelemizi vereceğiz. Evet, evet. Bu hayır diyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size mücadelenizde başarılar. Bu hafta Ekonomi Ekoloji de Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan'ı ağırladık. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere.